İlmi ve itikadi hatalardan biri de taassuptur. Taassup iki taraflıdır. Zemmedilmiş taassup var, makbul olan taassup var. Makbul olan taassuba salabeti diniye denilir. Yani dinde kuvvetli olmak, taviz vermemek, kesin itikat üzerinde bulunmak, hak ve gerçek üzere sebat etmek, sarsılmamak ve titizlikle davranmak demektir. Zemmedilmiş taassub, şer'i izin olmadığı yerlerde, reisini, liderini tutmak, belirli belirsiz iddialarda bulunmak, batıl da olsa fikir ve görüşlerini doğru görmek, yahut böylelerin fikirlerini kabul etmektir. Bu, Müslümana en büyük zarardır ve ilmi hatadır. Bazen insan soyunu, sopunu, bazen evladını, bazen malını sever. Sevgi çoğaldıkça Allah Teala'nın sevgisini kaybeder. Artık Allah Teala ile yemin edeceğine, kavmiyle, aşiretiyle, şeyhiyle, babasının türbesiyle and eder. Müslim ve Buhari'nin ittifakla tahriş ettikleri, Sabit bin Dahhak'tan gelen hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men halefe bi milletin gayri milletil İslami kâziben fe huve kemâ Kim İslam milletinden başka bir milletle eşit, soy, sop, aşiret, mal, canla yalandan yemin ederse hakikaten o dediği gibidir. Hadisi şerheden ulama ulema dediler ki, Allah Teala'nın zat ve sıfatından başkasıyla yemin edilmez. Allah Teala'dan başkasıyla yemin etmek bazen şirk olur, bazen büyük günah olur. Mesela bir şeyin tazimi için onunla yemin edilse küfür olur. Tazim için değil, eminliği bildirmek için ise küfür veya şirk olmaz. Büyük günah olur. Korku da sevgi gibidir. Reisle yemin, silahla yemin, bayrakla yemin de bu kabildendir. Bazı ulema bu gibi yeminlerin tahrimi mekruh olduğunu söylediler. Her ne kadar i̇bn Cerir bu gibi yeminlerin küfür olduğunu söylediyse de, ululama ve tazim yahut aşırı sevgi olmaksızın Allah Teala'dan başkasıyla yemin, küfür olmaz. Her halükarda Allah Teala'dan başkasıyla yemin, yalandan ibarettir. Şer'i yemin olmaz. Bu takdirde İslam'dan teberriyle yemin etmek de böyle olur. Kahinlik, sihir ve Allah Teala'nın rızasına uygun olmayan ilimlerinin öğrenilmesi, öğretilmesi, onunla amel edilmesi dahi, yukarıdaki hadis-i şeriflerle reddolunmaktadır. Bazı serseri insanlar mushayı mutlak sihir saymaktadırlar. İş öyle değildir. Arabi olarak Kur'an nazmıyla yazılan mushalar şartıyla meşrudur. Yeter ki takva sahibi tarafından yazılmış olsun. Nitekim şiir söylemek de böyledir. Batıl tarafı var, hak tarafı var. Kıyret fal açmak da böyledir. Yani musha hükmündedir. Bazen küfür olur, bazen büyük günah olur, bazen mekruh olur, bazen mübah olur.